Elhamdülillahi nahmaduhu ve nestaînuhu ve ve billahi min min ve ve ve abduhu ve aleyhi bütün bu umurların mütesasatı var ve her mütesasatın biri var ve şöyle biri Şüphesiz Allah varlığı insanların göğüslerinden çekip almaz. Fakat o ilmi varlığı varlığı varlığı varlığı varlığı varlığı varlığı varlığı varlığı varlığı varlığı varlığı varlığı onlar ilimsizce fetva verirler. Böylece hem kendilerini saparlar hem de başkalarını saptırırlar. Bunu Bukhar ve Müslim Abdullah bin An'ın bin Asra rivayet etmişlerdir. Bu hadiste bahsedilen cahil önderler, yani ilimsizce fetva verenler, bu da kast edilen reylerle fetva vermektir. Yani bu kimseler vahiyle, kitap ve sünnette değil de bunun dışında reylerle, kıyaslarla, bunlarla fetva veren kimselerdir. Çünkü ilim, İmam Evzai Rahimallah'ın söylediği gibi ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından gelenir. Başkası değildir. Yani e, bu şekilde fetva verenler hadiseli olmayan. Meselelerini kitapları sünnetin naslarıyla değil de bunun yerine istimdatlarla, reylerle, yorumlarla özmeye kalkan kimselerdir. İsterse işte tıkıh vereği kitaplarını ezberlemiş, mezhep evli katında Allah sayılan kimseler olsun. Bunlar e, ilimsiz önderlerdir esasında. Çünkü e, ilim ancak kitap ve sünnettir. Sahabelerden gelendir. Ber, e, İmam Begayi Raymola Şer-ül Sünnet'e bu hadisle ilgili şöyle diyor. Ben dinin alametlerinin silinmeye yüz tuttuğunu Zamanındaki insanlara nefislerinin arzularının egemen olduğunu, hevalarının egemen olduğunu, dinin ancak izinin kaldığını, ilmin ancak isminin kaldığını, öyle ki batılın zamanındaki insanların çoğuna hak suretinde gözüktüğünü, cehaletin ilim suretinde gözüktüğünü, onların arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şüphesi Allah hizmeti çekip almaz buyruğunun tecelli ettiğini gördüm demiştir. Yani Begali Rahimullah kendi asrında, rey ve kıyas ehlinin e, böyle galip gelerek bunların alim sayılıklarına e, dikkat çekiyor. Yine diyor ki sahip bin Cübeyre insanların helak olduğunun alameti nedir? diye soruldu. Bunun üzerine alimlerin ölmesi diye cevap verdi. Yine El-Hasen şöyle demiştir. Abdullah bin Mesud radiyalan dedi ki alimin ölümü İslam'da açılan bir gediktir. Gece ve gündüz birbirini takip ettiği sürece hiçbir şey onu kapatamaz. Yani burada kasteden de eee hadis alimdir. Yani e, vahyin alimleridir. Zikir ehlindir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurdu iki ayette. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun ayetlerinde geçen zikir ehlidir. Zikir vahiydir. Kitap ve sünnettir. İşte bu nehli öldüğü zaman e, cehalet hakim olur ve işte insanların helakinin alameti de budur. Zahid 25. Cübeş ve göre. 23. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedikodu da malın zayi edilmesinden ve çokça soru sormaktan sakındırmıştır. İbn-i Battâ İbane-ül Kübra'da Nugire bin Şule radıyallahu anh'den rivayet etmiştir bu hadisi. Ayrıca Bukhar ve Müslim yine Muğire radıyallahu anh'den rivayet etmişlerdir. Begavi yine bu hadisle ilgili diyor ki, onun dedikodu buyruğunun iki manası olduğu söylenmiştir. Bunlardan birisi insanların konuşmalarını ve sözlerini aktarmak. Araştırmak ve falan şöyle dedi, filana şöyle dendi demektir. Bu yasaklanan tecessüs, casusluk, gizlerleri araştırmak araştırma kapsamındadır. Bunun manasının din ile ilgili meselelerde ve din hususunda meydana gelen ihtilaflarda kesin bir bilgi olmadan falan şöyle dedi, filan şöyle dedi demek Böylece önce kişinin o sözlerden tercih hakkında ihtiyatlı davranmayarak dinlediğini taklit etmesi olduğu da söylenmiştir. Malın zayi edilmesine gelince bunun malı masiyetlerde... Ve Allah'ın sakındırdığı uslarda harcamak olduğu söylenmiştir. Çok sormaya gelince, bu ihtiyaç kadarıyla yetinmeyerek insanlardan mallarını şımarıkça istemektir. Yani burada istemek, dilenmek, e, se'ele, dilenciye sahil denilir. E, sual kelimesi de buradan gelir, yani so, soru, sual, bu isteme fiilinden gelir. Yani sele se istedi, dilendi sordu. Bu şekilde karşılanabilir Türkçe'de. İşte buradaki e, s ihtiyaç kadarıyla yetinmeyip de insanların mallarını şımarıkça istemek, yani dilenmektir e, diyor. Bunun manasının bazı meseleler hakkında sor, soru sormak ve bu meseleleri araştırmak olmasına mümkündür. Nitekim allah Teala şöyle buyurmuştur. Size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Maide 104 Yine o Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. 12 buyurmuştur. Hakkında soru sormak yasaklanan şey Allah subhane ve teala'nın şu ayetinde zahirine iman etmeyi emrettiği müteşabihler de olabilir. Kalplerinde eğililik bulunanlar ise fitne çıkarmak ve onlar yorumlamak için müteşabihlerinin peşine düşerler. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşenler ise ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ancak akıl sahipleri öğüt alır. Alimden yedi. Evet, e, burada müellifin bu hadisi zikretmesinin sebebi bu ikinci manadan olan çok soru sormayla ilgili kısmıdır. Yani dilenme değil de e, çok soru sormayla ilgili kısımdır. E, yani konu bütünlerinden bu anlaşılıyor zaten. Hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Yani Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ebu Yureyler radiyallarından gelen size geçer. Ee, size bir şey emrettiğim zaman onu gücünüz yettiği kadar yerine getirin. Bir şeyi yasakladığında da derhal ona son verin. Başka bir rivayette e, haç hakkında Allah size haccı farz kıldı diye buyurunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeden birisi işte boş bulunuyor diyor ki her sene mi Allah Resulü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şayet evet desem her sene üzerinize farz olacaktı diyor. Yani size açıklanan şeylerle iktifa edin. Çok soru sormayın gerek yine sakın vermiştir. Başka bir rivayette şuna dikkat çekiyor yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden öncekiler nebilerine çokça soru sormaları ve çokça israf etmeleri. Yani muhalefet etmeleri sebebiyle laf oldular. Yani hem soruyorlar bu sefer e, açıklandığı zaman kendilerine ağır geliyor olan şey. Onunla da amel etmiyorlar, böylece helak oluyorlar. Yani muhalefet medene geliyor, böylece helak oluyorlar. O halde e, bizde, bizden istenen şey, Kur'an-ı Kerim'in, naslanın genelinde de aynı durum vardır. Yani Allah Azze ve Celle bir şeyi bildirdiği zaman bize, bazen bu e, genel ifadeli olabiliyor onu belli şeylere tahsis etmek için illaki işte soruşturarak, araştırarak sınırlamamak lazım. Mesela e, Musa Aleyhisselam'ın ile kıssası buna örnek verilmiştir. Onlara herhangi bir sığır boğazlamaları emredildi. Katilin, yani bir cinayet vakası vardı. Katilin kim olduğunu öğrenmek için Allah Azze ve Celle onlara bir sığır boğazlamalarını emredildi. Bu sığırın bir parçasıyla bu öldürme maktule vuracaklardı. O da dirilecekti. Katilinin kim olduğunu söyleyecekti. Fakat Yahudiler, İsrailoğulları, işi yokşa sürdüler. Ey Musa bize söyle, Rabbin bildirsin. Bu nasıl bir sır? Rengi nasıl? Cinsi nasıl? özellikle nasıl? diye. Bunlar yokuşa sürdükçe, sorular çoğaltıkça Allah azze ve celle onlara işi zorlaştırdı. Halbuki herhangi bir sır seferde olup bitecekti. Bu dinde de yani bu dinin mensupları arasında, Müslümanlar arasında da bu gibi şeyler, bu gibi insan tabiatındaki bu özellik, çok soru sorma, çok sorulma özelliği silahet etmiştir. İşte insanlar işte mesyap nasıl bir mesyap? Mes nasıl olacak? hangilerden olacak? Ne kadar işte mesafe yürüyeceksin? Delik olacak mı? Olmayacak mı? Falan filan. Bunu da hep insanlar çıkarmış. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselamın sünnetlerine, hadislerine baktığımız zaman Allah Resulü ayakkabılarına, meslerine ve çoraplarına mes etti. Bunları görürüz. Bu mes nasıl bir mesdi? Nasıl özelliklerdeydi? Falan filan. Bu ayrıntılara bakın. Fakir dinden kimseler girmiş. Fıkıh alim kimseler girmiş. E, kimisi değişik değişik şartlar koşmuş. Veya teyemmümedin. Temiz toprağa teyemmümedin. Yer cinsinden olan topraktan teyemmümedin. İşte biz Allah'a bununla ibadet edeceğiz. Bu nasıl bir toprak olacak? Şu şu özelliklerde olsa olur mu? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Fakihler bakın. Fakih denilen kimseye mütefekkiller. Bunları ayrıntılara sokmuşlar. Fıkıh kitaplarında görürsünüz, okursunuz yani. Adı fıkıh kitabı olan kitaplarda. Yani Peygamber Aleyhisselam hani az önce diyordu ya cehaleti ilim diye. ilmi cehalet olarak kabullendiler. İlim diye baktığın kitaplara, fıkıh kitabı diye baktığın kitaplara fıkıh nasıl imha edilir? Adeta e, bunun usulü öğretiliyor bu kitaplarda. Ya yani din basit kolaydır. İnsan teemmüm etse, taşa vursa teemmüme olur. Yer cinsinden olan taşa yok illa tozuk alacak falan filan Böyle şartları e, kitap ve sünnet koşmamış. O halde bunu rey ehli kendileri uydurarak değişik şeyler. Yani bunun o kadar çok örnekleri var ki akide kitaplarına bile girmiştir bu. E, şu an yani elimde olsaydı getirip gösterirdi. O zamanlar vardı. E, bilmiyorum halen duruyor mu? Ahmet Ziyeddün Gümüşhanevi'nin ehli sünnet akidesi, akaidi adıyla Bedir yayınlarından çıktı Türkçe olarak. Bunun akide bölümlerinde öyle şeyler var ki Allah Resulü'nün biraz sonra e, onlar gibi rivatler de gelecek. Yasakladı. Henüz meydana gelmemiş meseleleri sorma olayı var ya bundan yasaklıyorlar Resulü Aleyhisselatü'nü. Akide kitabında bunun misalleri var. Yani kitap akide kitabı normalde. akidesi Ama işte fare şuradan girip şöyle çıkarsa e, ya şöyle girer ya işte şurasından girer falanca yerden düşerse yani hep böyle vehmi sorular ve bunlara e, cevap dar üretmeler. Yani olmamış şeylere e, hıkhi fetvalar üretmeler. Naslarla gelenle yetinirse ve insanlar bu naslardan e, anladıklarıyla, öğrendikleriyle, idrak ettikleriyle amel etseler iş çok kolay olacak. Fakat insanlara böyle şeyleri ilim diye takdim ettikleri için kim bu uyduruk meseleleri, reylere dayalı meseleleri ne kadar çok ezberlemişse alim odur. Yani Kur'an ve sünnet naslarını cahiller okuyamaz. Bunun önüne bir geçiyorlar. Yani hadisleri okumayın, hadislerle direkt amel edemezsin, alim olman lazım. Alim dediğiniz kim peki? Alim işte bu fıkıh kitaplarındaki reyleri ezberleyen, şu sonrakilerin uydurdukları, usulleri ezberleyen kimseler alim. E onlar zaten kitaba iteceğini açmıyor ki onların kitapla sünnette zaten işi yok. Bunların meselelerini naslar kökünden yok ediyor. Bu sefer bu kimseler, bunların arkasından gelen, bu alimleri, alim denilen müteallimleri, alim kabul eden kimseler onları kutsadıkları için karşılarına bir nas geldiğinde, apaçık kitap ve sünnet nası geldiği zaman mesela Allah Resulü sarına mezhetti. E yok böyle bir şey. Mezhette yok. Pakkeni falan sargın falan çıkaracaksın. Başını komple mes edeceğim Komple değil. Hanefi meselinde de diri. Neyse. Artık. Ama sargıya mes yok. Sargıya mes biraz problemli. Bunu burada reylere dayandırman lazım falan filan. Mezhep de böyle. E, hadislere baktığın zaman iş basit olacak ama hadislere bakmana engelliyorlar. E, bir şekilde bir öğrenip bu hadisi getirdiğimde diyor ki alimler daha iyi bilirler. O alimler bilmiyor muydu bunu? Biliyorsa daha büyük bir cürüm var ortada. Bilmiyorsa bir yere kadar. Biliyorsa daha büyük bir durum var o zaman burada. Çünkü açıkça kitab ve sünneti muhalefet var. Yani burada e, meseleleri çoğaltmak, yani örnek bağımından çoğaltmak e, mümkün ama konu uzamasın diye ayrıntılara girmeyeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine 24. Maddede zikrediyor. Çok soru sormayı hoş karşılamazdı. Bunu da Bukhari, Seybin Saad Radyalan'ten, ee, rivayet etmiş. Allah Resulü soruları hoş karşılamaz ve ayıplardı. Ee, i̇nsanlar her şeyi sormak istiyor. Yani kendim okuyayım, öğreneyim değil de bir sorayım. Yani, yani. insanların işi gücü yok. Yani kitapla işi yok. Hadislerle işi yok. Ee, i̇şte hocalar sorayım. Hocalar da işte ilmi gizlemek olmaz. Kime bir ilim sorulur da onu gizlerse işte kıyamet gününde ateşten gelme, gemlenir hadisinin ağırlığı var. Bu şeyi var. E cevap veriyor. Bu güzel bir şey ama nasla sınırlı olduğu zaman güzel. Ama nasla sınırlı kalmıyor. Şimdi hadisi söylüyorsun ama insanlar alıştırılmış. Hadisin dışında başka şeyleri sormaya zorluyor. Ya işte sevip sevmesi diyorsun da şöyle yaparsam bunda sev gerekir mi? Şunda gerekir mi? Şunda gerekmez mi? Yani Koca pozisyondaki kimseyi ne yapıyor? Reylerle yorum yapmaya zorluyor bu sefer. Yorum yaptığı zaman ne oluyor? Kendi bilgisine, kendi anlayışına göre bir şey çıkarıyor, bir şey söylüyor. Bu sefer onu karşıdaki din ediniyor. Ata Raymullah, Darimi'nin, e, Sünem'in mukaddimesinde bu konuda rivayetler çok. Ata Raymullah diyor ki, kendisine bir e, mesele soruluyor. O hadis, e, rivayetle cevap veriyor veya bu konuda bir rivayet bilmiyorum diyor. O zaman kendi görüşünü söyle diyorlar. İrkiliyor diyor ki benim görüşümün din edilmesine ben Allah'a sığınırım. Şimdi karşıdakilere böyle cevaplar verilince bu bir alışkanlık haline geliyor. Yani hocanın vazifesi insanların sorularına cevap vermek. Bu iyi bir şey ama bu naslardan uzaklaştırıyorsa insanı artık tehlike sınırına gelmiş oluyor. Yani insanların kendi ferdi kulluklarında naslarla irtibatlı olmaları lazım. Yani öyle bir şey ki hangi mesele olursa olsun o konuda kitaptan, sünnetten, sahabenin fiilinden e, rivayet varsa tamam, onu aktar. Yoksa orada sus. Bu sadece akidev meseleleriyle ilgili değildir bu usul. Yani Selef söylüyor ya, öncekilerin gittiği yerde git, durduğu yerde dur. konuştu yerde konuş, suslu yerde sus. Bu sadece akilevi meselelerle sınırlı kalmamalı. Bizim hıkı konularımızla da e, bağlantılıdır bu mesele. Yani o konuda nas biliyorsan o nasıl söyle. Bilmiyorsan sus. Ama alim olsun, cahil olsun, herkes konuşmaya meraklı durda. Yani hepimizin hepsinde. Böyle bir şey var. Bir mesele oluyor. Illaki o konuda görüş belirteceksin sanki. İşte şeytan bunu dürtüklüyor. Burada susacaksın. Bundan dolayı sahabe diyor ki bilmiyorum demek la edri demek ilmin yarısıdır. Bilmiyorum demek ilmin yarısı. Bu sebeple söylüyorlar. Yani her meseleye illa bir cevap vermek zorunda değilsin. O konuda nasıl biliyorsan nasıl rivayet etmek ne kadar güzel bir şey. Eğer güzelce Ezberlemiş ve aktarabiliyorsan, güzelce aktaramıyorsan orada da sus. Manayı değiştirecek, helal haram yapacak şekilde, e, ters bir manaya e, aktaracak şekilde e, aktarıyorsan eğer orada da susması gerekir kişinin. Yani e, rivayeti birebir laksıyla olmasa bile manasına uygun bir şekilde aktarabilmesi lazım kişinin akı kara, Karay ak gösterecek şekilde yapıyorsa gelenekleri rivayetlere aktarırken, bu kimsenin de rivayetten uzak durması lazım. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uta'lardan sakındırmıştır. 25-26 Uğul Uta'nın zor ve çetin soruları olduğu söylenmiştir. Bu da yanıltıcı sorulardır. Az önce işaret ettiğimiz, yani hadis söylüyor veya hadis bilmiyor o konuda, o zaman yorumunu söyle, kendi görüşünü söyle. Orada ne yapıyor alim? Vartaya düşüyor. Yani reyini söylese, başkalarının bunu din edilmesi gibi e, sıkıntılar oluyor veya o, o anda iyice düşünülmemiş bir e, mesele olur. Alim de o anda cevap vermiş bulunur fakat başka naslara veya sahabenin e, genel uygulamasına ters düşebilir. O anda öyle bir şey söylemiş olabilir. Ondan sonra e, o nasıl görür döner ama. Daha önce sorun da böyle cevap verildiği işte dün böyledir söylediydim. E bugün böyle söylüyorsun <gülüyor> durumu ortaya çıkar. <gülüyor> Bakın burada sakındırılan kim? Yine <gülüyor> yani ilim ehliyle beraber e, ilim ehlinden istifade eden kimseler de bu sorulardan sakındırılıyor. Yani o konuda sen demek yok hocadan alacağın şey sadece naslarla e, sınırlı olmalı. Rivayetlerle sınırlı olmalı. Biliyorsa bu konuda bir var, hoca söylesin. Bilmiyorsa işte benim yorumum bu, benim görüşüm bu. Öyle bir şey söylemesine izin verme. Buna yol açma. Sebebiyet verme. Çünkü öyle bir yorum yaptığında her beşer yanılır illa Yani naslarla da sıkıntılar olabilir. Ondan dönmesinde kolaylaştırmak lazım. Böyle bir şey hiç meydan vermemek lazım. Oluyorsa da insanlık icabı olabilir. Oluyorsa da bundan dönüşü hatadan dönüşü zorlaştırmamak lazım. Çünkü e, imamlar, seleften imamların, sahabelerin ve sonrakilerin başından öyle şeyler geçmiştir ki, mesela i̇bn Mesud radıyallahu anh e, evlenmesi caiz olmayan kimselere evlenmeleri yönde fetva vermiş Sonradan nasıl kendisine ulaşınca karnını boşa demiştir. Bu Burada ben yanlış fetva vermişim demiştir. Yani aradan bir müddet geçtikten sonra böyle olaylar bile olabilmiştir. Yani evlilik gibi bir şey. Araya bir hukuk giriyor düşünün yani. Yanlış bir fetva üzerine. Sahabe bundan dönebiliyor. Bunu açıkça söyleyebiliyor. O zaman ben hatalı fetva vermişim hanımını boşa diyor. Böyle Evet. Bu uğultalardan sakındırma hakkındaki rivayeti İbn da Muaviye radıyallahından rivayet etmiş. Kübra da. Ayrıca Ahmed Ebu Davud ve Taberani hefsat rivayet etmiş. İbn Katar Elbeh Muvel İham da hadisin zayıf olduğunu söylemiştir. Uğultanın çok zor ve çetin sorular olduğu hakkındaki açıklamayı da evza rivayet etmiş. Ahmet ve Taberani de bu sözü rivayet etmişler. Her evde Zemm-i rivayet etmiştir. begâ Rahimullah diyor ki şevv de, buna göre bunun manası alime kendisi hakkında çokça hata yapılan sorular yönetmek, bu şekilde onu hataya sürüklemek ve yanıltmaya çalışmak olmaktadır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'den sizi zor sözlerden sakındırırım dediği rivayet etmiştir. O bununla ince manalar içeren kapalı soruları kastetmiştir. Onun bundan sakındırmasının sebebi, bunun din hususunda bir faydasının olmaması, neredeyse hiç gerçekleşmeyen olaylar hakkında olmasıdır. Yine İbn-i İsa bin Yunus'tan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Oğulutalar ihtiyaç duyulmayan nasıllardır. Yani nasıl, nasıl diye sorulardır. Cami-i ilimde İbn-i rivayetine göre Evzay şöyle demiştir. Allah kulu ilmin bereketinden mahrum etmek istediği zaman onun diline oğulutalar atar. Gerçekten ben onların insanlar arasında en azimine sahip kimseler olduklarını gördüm. 27. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizi bıraktığım sürece beni bırakın buyurmuştur. Az önce işaret etmiştik bu rivayete. İbn-i Bat'ta İbane Tülkübrada Ebu Hureyel rivayet etmiştir. Ayrıca Bukhari Ebu Hureyel Radyalan'tan ee, şöyle rivayet etmiştir. Nebi Aleyhisselat Hüseyin buyurdu ki, sizi bıraktım sürece beni bırakın, sizden öncekiler ancak soru sormalarından ve nebilerine karşı gelmelerinden dolayı helak oldular. Müslim'de şu hafızla geçer. Sizi bıraktım sürece beni bıraktım, zira sizden öncekiler ancak çok soru sormalarından dolayı helak oldular. i̇bn Recep, Camül Ulu'mda şöyle diyor. Bu çokça soru sormanın kötülüğüne ve kınandığına devlet etmektedir. Fakat bazı insanlar bunu Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yaşadığı zamanın sınırlı olduğunu, bunun sebebinin o da haram kılmamış olan bir şeyin haram kılınabileceği ya da yerine getirilmesi zor olan bir şeyin vacip kılınabileceği endişesi olduğunu, onun vefatından sonra da bundan güvende olduğunu söylemektedirler. Halbuki çok soru sormanın kerik görmesinin tek sebebi bu değildir. Bunun bir başka sebebi daha vardır. İbn Abbas buna şu sözüyle işarette bulmuştur. Fakat bekleyin, Kur'an nazil olduğu zaman sorduğunuz her şeyin açıklamasını mutlaka bulursunuz. Bunun manası şudur. Müslümanların dinleri hususunda ihtiyaç duydukları ne varsa mutlaka Allah onu aziz kitabında beyan edecektir. Ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu ondan alıp tebliğ edecektir. Bundan sonra kimsenin soru sormasına acet yoktur. Şu anda her bir Müslümana düşen, Allah'tan ve Resul'ün engellenleri araştırmakla ilgilenmek, sonra bunları anlamaya çalışmak, manalar üzerinde durup düşünmek, sonra eğer ilmi meselelerdense bunları tasdik etmek, Ameli meselelerden ise bütün gayretini emirleri yerine getirip sakındırılanlardan uzak durmakta sarf etmek, bütün düşüncesini başka şeylere değil buna odaklamaktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin asabının ve onlara güzellikle tabi olanların kitaptan ve sünnetten faydalı ilim talep ederken durumları bu idi. Recep daha sonra yeni meseleler ortaya atmaları ve meseleleri çoğaltmaları hususunda rey elinin metodunu yermiş, şunları söylemiştir. Ehl-i rey fukasından bazıları daha meydana gelmemiş meseleleri ortaya atma atmasında daireyi genişlettikçe genişletmişlerdir. Adete meydana gelen olayları da meydana gelmeyen olayları da konuşmuşlardır. Bunlara cevap bulma külfetinin altına girmişlerdir. Bunlar hakkında tartışıp durmuşlardır. Öyle ki bunun sonucunda kalpler birbirlerinden ayrılmıştır. Bundan dolayı hevalar, kin, düşmanlık buğuz kök salmıştır. Bu tartışmalarda genelde karşı tarafa üstün gelme isteği, yükselme ve övülme arzusu, insanların tevekkühüne maz e mazhar olma düşüncesi vardır. Oysa bu Rabbani alimlerin zemmettiği, kınadığı hususlardandır. Sünnet de bunun çirkinliğine ve haram kılmış olduğuna işaret edilmiştir. i̇bn Recep daha sonra eli hadisin metodunu zikretmiştir ki bu ileride 329. maddenin dignotuna gelecek diyor. Evet 28 Resulullah aleyhissatü vesselam şöyle buyurmuştur. Müslümanlar arasında Müslümanlara karşı en büyük cürümü işleyen kimse haram kılınmamış bir şey hakkında soran, kendisinin sorusu sebebiyle o şeyin haram kılındığı kimsedir. İbn Hibat'ta İbanetü Kübra'da rivayet etmiş. ayrıca Bukhar ve Müslim de Sahabine Vakas radıyallahu anh'dan rivayet etmişlerdir. Begavi Şevsün'e de şöyle dedi. Soru iki şekilde olabilir. Bunlardan biri din ile ilgili ihtiyaç duyulan bir konunun açıklığa kavuşması ve öğrenilmesi için sorulan sorudur. Bu caizdir ve emredilmiştir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Sabede de Resulullah sallallahu aleyhi ve e bazı konular hakkında sorular sormuş. Bunun üzerine Allah subhanehu ve teala bu konuların beyanını kitabında indirmiştir. Diğer soru türü ise zorlama ve gereksiz sorudur. Bu hoş görülmemiştir. Şeriat koyucunun böyle bir soruya cevap vermemesi soru soran kimseyi sakındırmaktır. Cevap verildiğinde ise bir ceza olur. Hadiste kastedilen sorunun bu çeşididir. İsrailoğulları önceki beyan kendilerini soru sormaktan müstahni kıldığı halde ineğin özelliklerini sormak suretiyle işlerini zorlaştırmışlardır. Allah da onların işlerini zorlaştırmış. Yani bu sığır kıssasını işaret ediyor. Evet. Evet. Bu işte az önce İbn İlecib'in de İbn İlecib'den aktarılan sözleri de işaret edildi ki bazı kimseler işte e, bu hadisin sanki artık hükmü yok gibi zannetmişlerdir. Yani e, artık helal kılma, haram kılma kapandığı için e, çok soru sorma, yasa sanki sadece Allah Resulünün hayatı dönemi vahyin canlı olarak naziline devam ettiği dönemle ilgili gibi yorumlamışlardır. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Bu sebeptendir ki İbn-i Dat'ta da, bakın e, Hicri 5. 4. 5. asırların alimi menhece dair kitabında bu hadisi delil olarak zikrediyor. Çok soru sorulmaktan sakınırmak için. Öyle ki bu sorular sebebiyle aslında helal olan bir şeyin haram kılmasına sebep olmak. Ne demek bu? E vahiy kesildi. Din, helal, haram. Allah Resulü vefat etti sırada tamamlandı. Şimdi nasıl? Şimdi şöyle. Yani insanların yeni e, karşılaştıkları meselelerde bazı hadisleri e, istinbat noktasında alimleri o şeyin haram kılmasına doğru zorlamak e, bu yasaklanan sorular e, kapsamındadır. Mesela hadiste, hadisin lafzında e, helalle haramlık hükmü yoktur. Ama fetvanın böyle çıkmasına zorlar insanlar. Mesela siz bana sorsanız deseniz ki, işte güvercinle oynamanın hükmü nedir? İşte güvercin seyretmek, güvercinle oynamak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, işte bir şeyden bir şeyden takip ediyor güvercinle oynayan, onun peşinde koşan bir adam hakkında böyle söylemiştir. İyama helal mi haram mı? Mekruh mu? Ne? Böyle bir hükme zorlarsa, bu sefer koca pozisyonda kişi diyecek ki haram diyecek veya mekruh diyecek veya caiz diyecek. Değil mi? E sen bunu bu şekilde zorlarsan, illaki hükmün e, nihai kaynağına zorlarsan sıkıntı ortaya çıkar. Hadis nasıl geldiyse sadece hadisi rivayet etmek ve yetim, bundan kişi hissesini alsın. Burada bir uzak durma var. Artık kerahat şeklinde mi yoksa haramlık şeklinde mi? Caizle anlaşılmıyor ama ya kerahat ya haramlık boyutu gelir İnsan bundan ibretine alsın ve bundan uzak dursun. Bu bakın i̇bn Ömer radyalanmanın zamanında da olmuş bir şey biliyorsunuz. Yani Allah Resulü vefat etmiş ama i̇bn Ömer radyalanmaya soruyorlar kurban kesmenin hükmünü. O da diyor ki Allah Resulü kesmiştir, müminler de kesmiştir kurbanım. İyama farz mı, vacip mi, sünnet mi yani? Nedir? Allah Resulü kesmiştir, müminler de kesmiştir kurbanı diyor. İyama diyor, ben onu sormuyorum diyor. Yani hüküm olarak ne bu? Yani farz mı, sünnet mi, müstahap mı ne? Adam, be adam diyor, sen anlamıyor musun? Allah Resulü kesmiştir, müminler de kesmiştir. Yani hakkında helaldir, haramdır, farzdır, vaciptir, müstahaptır diye böyle nihai hükümlerin naslarda belirtilmediği konuları ama onlara belalet edecek bazı nasları, illaki bir yükle kılmak için zorlamak bu hadisin yasal kapsamındadır. veyahutta da mesela bu daha çok yiyecekler hususunda ortaya çıkıyor. Yiyecekler hususunda. Mesela şu an Aktif bir şekilde helal ürünleri, tespitle ilgili kurumlar var. Bunların çoğunun helal hükmünü geçersiz var yani haram saydıkları maddelerin çoğunun haramlığına delildi yok. Bunlardan birisi midyedir mesela. Midye. Şimdi düşünün. Veyahut da bir sucuk geliyor önümüze. Diyor ki buna diyor at etik atılmış diyor misal. Ve bunu haram sayıyor. Atetidinde helal. Ama Hanefi mezhebinde zayıf bir kavle göre mekruh. Bir haramlıkla alakası yok atetinin de. Hanefi mezhebinde zayıf sayılan bir kavle göre mekruh. Bazı mekruh demişler. Onda sebebi var. Çünkü at kıyamet gününe kadar hayır alınmaya yazılmış. Kutsal bir hayvandır. Yani cihatta lazım olan bir hayvandır. Şayet bunun kesilmesine, böyle et olarak yenmesine biz cağız verirsek at kalmaz, savaşta kullanılmaya at kalmaz diyerek bunu kerih saymışlar. Yani etin kendisiyle alakalı bir durum değil. Tamamen siyasi, maslahata dayalı bir fetva olarak böyle bir fetva vermişler. Yani biz buna da karşıyız. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hıyamet gününe kadar atların hayır anlarına yazılı demesine rağmen kendisi kesmiş yemiş. Yani burada bir mekruhluk olsaydı bunu Allah Resulü belirtmesi gerekirdi. Bu sebeple biz böyle bir reyye de karşıyız da her nasılsa bazı insanların zihninde ateti haram diye sayıldığında böyle bir şey var. Helal raporu verilmiyor yani içerisinde at ürünleri varsa misal. Ne oldu? Demek ki helal kılma, haram kılma halen devam ediyor. Sen kendini zorluyorsun, harama çeviriyorsun. Veya istehale denilen bir metot var, transformasyon. Yani forum değiştirmesi bir malzemenin aslında haram olan bir şey, madde, tamamen başkalaşınca onun hükmü değişir. Bununla ilgili ince bir takım ayrıntılar var. Mesela şarap kendiliğinden sirkeye dönüşmüşse insan müdahalesi olması o sirkeyi kullanmak caizdir. Ama sen şaraba tuz ekip, tuz katıp kendin sirkeye çevirsen bu caiz değildir. Bunun gibi ayrıntılar var. Ama şaraptan dönüşmüşte bir sirke Kendinden dönüşmüşse bunu kullanmak caizdir. Bunlar ilgili rivayetler var. Yani böyle transformasyonla ilgili ayrıntılar var. Fakat bazı insanlar böyle şeyleri zorladığı için veya işte e, sahabeden aklına gelmiş. Diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatürk sana eğer Allah Resulü işte biz el kitabın e, mallarını ele geçirdik bunların kaplacağı var. Eğer Allah Resulü bunda işte e, acaba domuz falan pişirmiş olabilir, kanlıları olabilir yani böyle olabilirlikle ilgili, ihtimallerle ilgili e, bunlar kullanmamız caiz mi diye soru soruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam el kitaptaki aşılık size de bulaşmasın diye onları tembihliyor. Yani gördüğün, bildiğin bir şey varsa ondan sakınırsın. Bilmediğinden zaten e, sorunu değilsin. Bakın Allah Azze ve Celle bu ümmete böyle bir genişlik tanımış. Bilmediğin şeyden, kastetmediğin şeyden sen sorunu değilsin. Biliyorsan ondan sakın. Ayşe Radiyallahu gelen rivayette olduğu gibi Allah bize et geliyor ama yani bu bedevilerden geliyor. Bilmiyoruz ki besmele çekiler mi, çekmediler mi? Yiyelim mi bunları siz besmele çekin, yiyin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi düşünün. Din böyle geniş. Sen kanaat etmedin. Bakalım besmele çekiler mi, çekmediler mi? araştırdı ve öğreniyorsun ki adam bir halde besmelecisi olarak kesmiş. Ne yaptın? Kendi kendini şüpheye düşürdün. Yiyeceğiniz e, maddelerin bir kısmını eledin. Şu an var bazıları, işte diyor ki mezbaalarda besmeğe çekiyorlar mı, çekmiyorlar mı ben bu etleri yemem diyor. Ne yapıyor? Kendine bir nevi haram kılıyor. Böyle değildi din. kolay. Fakat insanlar zorlaştırmaktadır. Yani insanlar kendilerine ağır yükler yükledikleri için, işte benim mesela mezbahacı bu etleri keserken besmeğe çekiyor mu, Müslüman mı? Ehli kitap mı bunu bilmem lazım diye kendine yük ettiği zaman ne yapıyor? Sen onu araştırmak zorunda kalıyorsun. Çünkü bundan şüphe eden sensin. Şüphe etmesen sorun olmayacak. Allah helal kılmış sana bunu. Ama şüphe ettiğinde ne oluyor? Şüphe ettiyse onu araştıracaksın, dinini araştıracaksın, onu araştıracaksın yani. Öyle değil mi? Kendi kendine yük etmiş oluyorsun bunları. Bu bakımda din kolaydır fakat el kitaptaki bu aşırı yaklaşımlar bu ümmeti de bir şekilde sirayet etmiş. İşte helal raporu verilen ve verilmeyenler birbirine karışmıştır. Yani helal haram burada birbirine karışmıştır. Evet, biz şu ayetin genişliği içerisindeyiz. Bakara suresinin son ayetleri. Amine Resul diye okuduğumuz Rabbena la tuâhizna innesina yani ya Rabbi bizlere sorun tutma innesina eğer unutursak e vaktanâ veya hata edersek bizleri sorumlu tutma. Kutsi hadiste gelmiştir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vessel, Allah Azze ve Celle buyurdu ki kullarının bu duasına karşılık evet bunu yaptım, bundan size kabul ettim buyurmuştur diyor. Yani biz unutursak veya hata edersek bir kast üzere olmaksızın. Yani bizim kastımız biz burada et yiyeceğiz, girdik bir lokantaya. Bizim kastımız Allah'ın helal bize helal kıldığı bir şeyle. İşte bedenimize kuvvet bulmak ibadetimize kuvvet bulmak bizim niyetimiz bu ama öğreniyoruz ki yani araştırırsak öğreniyoruz ki işte bunu besmelesiz kesmişler veya kitapsız biri kesmiş mürtet biri kesmiş falan filan tarikatçı biri kabrin başında kesmiş araştırdığım zaman bunlar çıkıyor değil mi? ama biz bunları bilmiyoruz araştırmazsam sorun yok araştırırsam Din sana bunu yüklememiş ama araştırmaya kalkarsam tuhaf şeylerle karşılaşırsınız. Yani ayette belirtildiği gibi açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Yani gerçek ortaya çıktığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri araştırmayın. Allah Resulü hayattayken de bu yasak vardı, onun vefatından sonra da bu yasak var. O halde kendi kendimize bazı şeyleri problem etmemek, dinde geniş... Ee, Gönül senametiyle geniş bir cadden üzerinde olmak Allah Resulünün bizi bıraktığı bir yol. Ama aşırılık yollarını tutanlar daha başka aşırılıklara da akidevi ve ameli olarak daha başka aşırılıklara da bir şekilde düşüyorlar Allah selamette hız. Allah izin verirse 29. madde ile sonaki devam edeceğiz. Subhanakallahun ve şerinden ilahinden ve ve haram kulduğu için Allah ismini takip <gülüyor> sebebini bilmek zorunda değiliz biz <gülüyor> mesela deve eti Yahudilere haram kılmıştır bize helal kılmıştır neden onlara haramdı neden bize helal biz bunlarda değiliz biz bu dünyaya Allah'a kulluk etmek üzere geldik Allah Azze ve Celle ona kulluğu yeme getirmemiz için bazı şeyler tayin etmiştir. Dilediği şeyleri haram kılar, dilediği şeyleri helal kılar.